Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün El Füje'de Tango'nun büyülü kutusunu sevgili Neşet Topaloğlu ile birlikte aralıyoruz. Hoş geldiniz Neşet Bey. Hoş buldum. Neşet Bey bir başka radyo programcısı. Radyoda tango programı yapıyor. Yıllardır değil mi Neşet Evet. Bey? Kaç sene evet. oldu aşağı yukarı? Valla, toplam 13-14 sene oldu. 13-14 senedir radyolarda tango programı evet, yapıyorsunuz. Evet. Şimdi biraz daha detaylı bahsedeceğiz tabii ondan. Tabii ki. Ee, Neşet Bey ile birlikte bugün tabii Neşet Bey'den bahsettikten sonra tango şarkıcılarının izlerini süreceğiz bugün sizlerle birlikte. Bir kısmını tabii hepsini sürmemiz mümkün tabii değil. Tabii mümkün değil ama sizin seçkilerinizi gördüm ben. Sevgi Neşet Bey yaptı bugünkü seçkileri. Gerçekten harika parçalar ve çok kıymetli sesler bizle birlikte olacak bugünkü programda. Tekrar hoş geldiniz Neşet Bey. Önce bir sizi biraz tanıyalım mı? Neler yaparsınız tango dışında? Valla ben şu anda emekliyim. ...büyük bir kurumdan hı hı. emekli oldum. Yaklaşık altı senedir. Şu anda bol bol gezi seyahat ediyorum, Aa, ne geziyorum. Neydi mesleğimiz? Ben insan kaynakları direktörüydüm. Hı. Aslında asıl mesleğim avukatlık. Ama hı. avukatlığı bir zaman sonra bıraktım. Daha çok işte bu konulara yöneldim. Endüstri ilişkileri, insan kaynakları. 28 sene kadar insan kaynakları konusunda çalıştım. Aslında Türkiye'de insan kaynaklarının ilk başlangıcında... ...benim zamanımda başladı, hani ilklerinden sayılırım ben. Ondan sonra insan kaynakları üzerine tabii çok gelişmeler oldu, işte biz de onları takip ettik. Ondan sonra 2013 yılında emekli oldum. Sonra geziyorsunuz bol. Şimdi bol bol seyahat ediyorum, <gülüyor> o zaman gezemediğim şeyleri şimdi acısını çıkarıyorum. <gülüyor> Çünkü çalışma hayatı yoğun olunca öyle çok uzun boylu seyahate gitmeniz mümkün olmuyor. <gülüyor> Hele belirli pozisyonlar tabii yükseldikçe pozisyonunuz, sorumluluk arttıkça da hiç ayrılamıyorsunuz. Şimdi valla herhangi bir şey yapmıyorum. kendikeme kendime dedim ki Neşet bol bol gez. Oh harika. Şimdi Emeklediğin tadını çıkartıyorsunuz. Emeklediğin eşimle beraber bol bol seyahat ediyoruz. Çok güzel. Ee, ben biliyorum ama siz bilmeyen dinleyicilerimiz için bir e, takdim edelim. Nerede, hangi radyoda program yapıyorsunuz? Ben şimdi şu anda, şu anda Radyo, radyo bir internet radyosunda Hı -hı. E, program yapıyorum. Yaklaşık dokuz senedir. Dokuz sene oldu. Dokuz sene oldu. Tango'nun büyüsü. Tango'nun büyüsü. Ondan, ee... ondan önce de üç buçuk sene NTV Radyo'da. Orada da Tango programı. Evet, programı tango, aynı tanıyorsun. isim. Tango'nun büyüsü benim ismim. Yani şey markasını ben koydum. Evet evet Tango'nun büyüsü. <gülüyor> Radyo Jazzkolik bir internet radyosu. Ee, Neşet Bey'in programını dinlemek isteyenler internete girip istedikleri zaman Jazzkolik e, üzerinden Tango'nun büyülü... ...Tango'nun Büyüsü adlı programa tıklayarak değil mi? Evet, evet. E programlara tıklayıp oradan tango'nun büyüsüne tıklamaları istediği İstediği programları istediği zaman dinleyebilir. Evet. E, dinlemek isteyenler kaç program olmuş Neşet Bey? Valla şu anda 215 program. 215. program evet. oldu. 215. programı da birlikte yapmıştık evet, değil mi? Evet, benim benim konuğum olarak. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, Neşet Bey e, bizi iki sene kadar önce galiba, önce Tangesta yla... Konuk etti programına sağ olsun. Ee, geçenlerde de e, beni tek başıma konuk olarak çağırdı. E, benim doktora çalışmamla ilgili olarak konuştuk. Çok da keyifli bir program oldu. Çok da. epey de uzun konuştuk. Güzel ee, güzel şeyler evet, konuştuk. Evet, biraz uzun sürmüştü mi? Bir saat 20 dakika. Evet. Ama, ama olsun, çok keyifliydi. Evet. Çok Bence. Bence de çok keyifliydi. O programı da dinlemek isteyenler yine e, Radyo Jaskolik'ten e, Tango'nun Büyüsü adlı programın 215. programını e, tıklayarak istedikleri zaman dinleyebilirler. E, şimdi sizin tabi Tango yolculuğu ...biliyorsunuzdan da biraz bahsetmek isterim ama... ...önce bir dinlediğimiz parçayının... ...hem anonsunu yapalım hem de bir küçük... ...yine müzik arası verelim... ...daha sonra sohbete devam edelim olur mu? Tabii. Komilfo ile başladık galiba. Evet. Ee, hangi orkestraydı? Siz... Bu bir Amerikalı orkestra. Mandragora Tango Orkestra diye bir... Orkestra. Evet, günümüz orkestralarında. Yeni bir soundtu zaten. Evet yeni, yeni bir soundtu. Farklı bir yorum, ben şeye çok meraklıyım aslında. E, daha önceki programda belki söz etmiştik. E, günümüz orkestralarını takip ediyorum. Çok beğeniyorum. Onları çok seviyorum. Hı -hı. Özellikle tabii eski yani bizim bildiğimiz klasik tangoları yeniden çalan orkestraları takip ediyorum. Çok güzel orkestralar ve gerçekten belirli e, stilleri çok güzel takip ediyorlar. Hı hı. Biz de zaten sizin o merakınız sayesinde tanışmış olduk diyebilir evet, miyiz? Evet, evet, doğru. <gülüyor> doğru, Tangesta'yı görür görmez ben, değil mi? <gülüyor> evet, e, Bodrum'daydık sanırım, değil mi? Bir Milonga'da bir evet, karşılaştık evet, sizinle. Evet, orada karşılaştık. Ben zaten duyunca, e, böyle böyle Tangesta işte bandoneon çalıyor falan deyince... ...hemen gelip sana bir program yapalım demiştim hatırlıyorsan. Evet, evet hatırlıyorum. Beni çok heyecanlandırmıştı. Çünkü gerçekten e, ülkemizde böyle tangoya gönül veren... ...ve müzisyen olarak gönül veren insanların sayısı çok az olduğu için... ...orada seni duymak yani... ...senin ismini orada takdim edildiğin zaman... ...duymak beni çok mutlu etmişti. Ve hemen heyecanla geldim... Dedim ki böyle işte kendimi tanıtmıştım hatırlıyorsan. Evet, ondan sonra evet. bir programa konuk olur musun demiştim. Ve ondan sonra bir tanışıklığımız başladı. Kesinlikle bizim için çok heyecan verici ve mutluluk verici bir şeydi. Tabii ilk tango pro, e, radyo programımızdı bizim de grup olarak. O yüzden bizim için de her zaman yeriniz başkadır Neşet Bey. E, her zaman Teşekkür Çok anlamlı. O günden beri de bizim e, en sıkı takipçilerimizdendir evet, sevgili Neşet Topal. Evet dokunurdu. konserlerinizi kaçırmam. E, haber dahi vermeden gelip orada bizimle e, birlikte oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. E, ...bize verdiğiniz destek için her türlü... ...şimdi bir de... E, ...tango radyoculuğu üzerine de tabii sizle sohbet edeceğiz... ...ama bir küçük müzik arası verelim mi? Verelim. Şimdi neyle devam edelim? Şimdi bir vaiz çalalım, ben vaizleri çok seviyorum... Hı -hı. ...tango'da, yani özellikle... ...programlarımda sık sık vaizlere yer veriyorum... ...şimdi Sexteto Cristal'den... ...No Ceste Invierno... Din dinliyoruz, dinleyelim. dinliyoruz, peki... Blanqueó, con su mordaza luz etéral al barrio que se durmió. El viento helado solfeo con su bordón en mi balcón un aire sentimental. Mirando a través del vidrio, la noche cruel siento temblar en mi corazón y un sordo llar siento llegar hasta mi vida y por ningún es el dolor de andarme solo y sin amor. Noceste Invierno'yu dinledik. Sexteto Cristal'den. Evet. Ee, çok enteresandır. Daha iki gün önce bir e, arkadaşlarımızla sohbet ederken onun, Sexteto Cristal'den bahsettik. Onlar da e, dinlemişler, çok beğenmişler. Onlar da öneriyorlardı. Bugünkü seçkileri tamamen Neşet Topaloğlu yaptı. Ve tesadüf odur ki o da hemen Sexteto Cristal'den bir parçayla e, başladık sayılır programa. E, sanırım Avrupalı bir orkestra. Avrupalı bir orkestra. Yine de bir orkestra. Evet. Sanırım. Yani günümüzde çalıyorlar. Evet. Sizin tabi bu tango orkestralarına olan merakınızın getirileri bunlar. Keşfediyorsunuz tabi orkestraları. Evet. evet. Yani, tabii çünkü çok yani es eski orkestraları artık o kadar çok dinledik, o kadar çok çaldım ki şimdi programlar için tabi daha Hı -hı. çok araştırıyorum. Neler var? niye çıkıyor yeni? O da başka ee, bir keyif zaten E tabi başka, bir, başka keyif bir keyif ve gerçekten Arjantin'de son zamanlarda o kadar çok orkestra İnanılmaz. çıktı ki işte La Uranda Rienzo, evet. E, tipika Evet. Tipika gibi falan böyle çok evet değişik orkestralar evet, özellikle var. Özellikle son 10-15 yılda bu parabaylar dedikleri evet. e, dans ettirmeye yönelik orkestralar arttı. Ondan önce tabii biraz daha böyle müzik, konser müziğine yönelik gruplar evet. ve e, o, ta, o çizgideki orkestralar devam ediyordu ama ondan çok daha sayıları da az. Ama dediğiniz gibi son yıllarda ya son e, bir 5 yılda özellikle çok arttı. Evet. Beni takip ettiğim o kadarıyla. Orada, e, kesinlikle bir artış var. O herhalde tangonun da dünyada biraz daha yaygınlaşması, evet. popülerleşmesine paralel olarak. Tabii çünkü bu orkestralar dünyanın çeşitli festivallerine katılıyorlar gidiyorlar onlarda milongalarda çalıyorlar konserler veriyorlar bayağı dolaşıyorlar bütün dünyaya Avrupa'ya da çok geliyorlar aynen öyle i̇şte, hatta de, ülkemize dahi geliyorlar tabi tabi birçoğu geldi e, Türkiye'ye de tango dinleyicileri arttıkça tango'da olan merak arttıkça evet. ilgi arttıkça tabi organizasyonlar artıyor organizasyonlar arttıkça talep artıyor öyle olunca da tabi orkestralarda e, çoğalıyor üretim artıyor esasında Doğru. yani bütün Doğru. dünyanın devrimi zaten böyle bunun da işte tangodaki yansıması sondan de çıkan orkestralar. Ee, şimdi sizin tangoya başlangıcınızla... ...ilgili hikayenizi merak ediyorum ama... ...hemen arasında bir... E, ...hatırlatma yapalım. Eğer... E, ...bize ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz varsa... ...sosyal medyada... ...el alt çizgi foyeye hesabından, Instagram hesabından son fotoğrafımız Neşet Bey'le olan fotoğrafımızın altına yorum yaparak ya da Facebook'taki El Fueye El Fueye sayfasına yorum bırakarak sormak istediğiniz veya bizimle paylaşmak istediğiniz bir şey olursa bize oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Neşet Bey'in hesabını da buradan tabii takip etmek isterseniz onu da duyurmuş olduk ister istemez. Neşet Bey, tango ile buluşmanız nasıl oldu? Şimdi çok ilginç. Ben eşimle konuştum. ...danslara çok meraklıydık, dans etmeye. Özellikle önce bu salon dansları... ...dediğimiz hani rumba, cha-cha, çahil -cha -cha, falan gibi... E, da, ...dansların dersini almaya başladık. Bir gün bu Kemal Özkans Sünnet Sarayı vardı... ...Dördüncü <gülüyor> Levent'te, bilir, bilir misin bilmiyorum. bilmiyorum. Yani, orada bir dans yarışması oldu bu... ...özellikle salon danslarıyla ilgili. Sonra gittik, baktık... ...bir tane de gösteri var dediler. Bir çift tango yapıyor... Biz onu görünce dedik ki bizim dansımız bu. Aynen. O zaman ne zaman bu tahminen? Vallahi bu ne zaman 1999. O zamanlar. O zaman veya 98 tam hatırlamıyorum. Sevgili Ahmet Dündar'la Lena Pavlova onun partneri. Hı hı. Onlar dans ediyorlar. Haydi bu bizim çok hoşumuza gitti. Ondan sonra biz onlarla bir şekilde karşılaştık ve Bahçeşehir'de bir festivalde onlarla karşılaştık. Biz Bahçeşehir'de oturuyorduk o zaman. Ee, orada ders vermeden istedik ve biz orada onlarla bir grup olarak tango dersine başladık. Şimdi tango hmm. dersinde Ahmet Hoca böyle sediler çalıyor tabii. Hmm. Ben de o çalan müziklerin ne olduğunu devamlı soruyorum şey, <gülüyor> Ahmet Hoca. Çünkü ben e, gençliğimde yani çocukluğumda ve gençliğimde e, caz, klasik müzik ve caz müzikle büyüdüm. Caz müziğinde çok meraklıydım, Din, iyi bir dinleyiciydim. İşte devamlı soruyorum. O da bana... ...CD yapıyor, kopyalıyor, getiriyor. Hı hı. Ve... o, ...ondan itibaren... ...Tango'nun müziğine merak sardım. Başladım bu sefer... ...ufak ufak araştırmaya tabii. O zaman... E, ...internet falan ne? bu kadar yani vardı... ...hani bu kadar çok ulaşma... ...şeyi yok. İşte... E, ...şey kopya CD, kopya CD'lerden... E, ...şarkıcıları ya işte... ...daha daha doğrusu öncelikle orkestraları... araştırmaya başladım. Ondan sonra... E, bu bir şey keşfettim. Arjantin'den CD getirtmeye başladım. Hı. Orijinal CD'leri. Tabi, tabi yavaş yavaş geniş, geniştirmeye başladı. Orkestraları tanımaya başladım. Ama benim daha çok vokal... ...tango daha çok ilgimi çekiyor. Yani ben cazda da vokali çok severim. Hı hı. Yani enstrümantelden ziyade vokal. Tangoda da çok vokal benim çok ilgimi Esasında çekiyor. Tango birçok bu müzik türü arasında enstrümantal müziğin en fazla yer bulduğu Doğru. müzik türlerinden bir tanesi. Yoksa popüler müziklerin arasında çoğu şarkı olduğu için Şar zaten vokal var. Va tango'da da tabii kaçınılmaz olarak var ama tango'da bir o kadar da enstrümantal e, müzik de. Tabii ki. Tabii ki ama ben oldu. şarkıları daha çok seviyorum. Yani ki, ki şarkı zaten tangoya daha sonra giriyor. Yani Tabi. 1920'lerden sonra bir evet, şey haline... 1917'de Gardel'in Minoce ile ilk evet işte. şarkılı tango kaydı yapılmış oluyor. Ondan sonra da tango kansiyon dönemi aslında yine Gardel'in popülerize etmesiyle başlamış oluyor bir yerden sonra. O zaman şöyle diyebilir miyiz yani sizin ilk tangoya... E, tango ile çarpışmanız dans vesilesiyle oluyor. Doğru. Birçok salon dansının arasından tango dansını izlediğiniz zaman diyorsunuz ki bu bizim dansımız. <gülüyor> evet. Bu bir kere muhteşem. Tamam diyorsunuz. Ondan sonra da zaten müziğe olan, müzik e, severlikten gelen ilginiz tango müziklerine ayrı bir ilgi doğuruyor. E, ve böylelikle de tango müziğine dair bir takım araştırmalara ve e, ayrı bir ilgi duymaya, yönelmeye başlıyorsunuz. Herhalde radyoculuk merakı da ondan sonra gelecektir tahminin. ...ediyorum ki yani... ...bu kadar merak ve birikim edindikten sonra... ...CD'ler sipariş ettikten sonra vesaire. O da ee... ilginç radyo şeyine başlamak. Şimdi aslında ben... E, ...gençliğimden beri... ...bu Amerikan filmlerini seyrederdim. Amerikan filmlerinde böyle bağımsız küçük radyolar vardı. Yani tesadüfen bir film içinde. Ve orada bir tane DJ işte bütün gece program yapar. Ben daha gençliğimden itibaren... ...radyo programı yapmayı çok isterdim açıkçası. Hmm. Ama nasıl... ...olurdu. Bilmiyorum hiç öyle bir şans. Derken benim beraber çalıştım, ...Şeyhan'la beraber çalıştım bir arkadaşım var. Sevgili Tunçel Gülsoy. O da o zaman şeyde... ...NTV Radyo'da evde çalamadıklarım... ...diye bir caz programı yapıyor. Bir gün bana dedi ki gel sen benim programıma... ...konuk ol dedi. Hı. Ben de gittim... ...onun programına konuk oldum. Biz tabii o bana... ...Tango'yu anlattırdı. Harika. Tango'yu konuştuk. Sizin beni çağırdığınız gibi... Evet. Birileri Ama tabi caz programına zaman. çağırdı evet. beni. Ama tango üzerine konuştuk. Benim çok hoşuma gitti... Yani radyoda olmak, stüdyoda olmak benim çok hoşuma gitti. Zaten hep hayal ederdim. E ondan sonra işte MTV'dan bir teklif geldi. Dediler ki bir on program yap, burada bakalım hani ne olacak. İşte bir on program yaptık. Ondan sonra üç buçuk sene sürdü. Ha, on program diye, diye başladı. Üç, üç buçuk sene sürdü. Ama radyoculuk benim için çok büyük, büyük bir keyif çünkü eşim de ben de biz evde sürekli radyo dinleriz. Hmm. Yani gerçekten hep radyo açıktır bizde. Eşim çok meraklı şeyi radyoya. Ben de tabii dinlerim. Radyo dinleyiciliği başka bir şey evet, sanırım, evet. Yani Açık te... radyo dinleyiciliği de bambaşka evet, bir şey olsa evet. gerek Zaten herhalde... açık radyo da bizim çok dinlediğimiz radyolardan bir tanesi. Evet kesinlikle bu anlamda özel bir noktada olduğumuzu söylemekte fayda var. O zaman şöyle mi? Yani ben doğru mu anlıyorum? Tango radyoculuğuna geçişinizdeki nokta tango filmiyle mi? Tango filminin bir tetiklemesiyle mi oluyor? Yok hayır. Filmde gördüğünüz... Yok yok şöyle. Yani ben daha önceden gençliğimde... Amerikan filmlerinde hı hı. o her birçok filmde... böyle değişik radyo bir bölümü filmin bir radyo istasyonunu gösterirdi. Çünkü o radyo istasyonunda bir oda içinde bir tane DJ tek Oradan başına. O da merak ediyorum. Evet olur. yani tek başına DJ mesela bütün gece yayın yapıyor. Evet. Hani değişik filmlerde böyle o zaman çok gösterirlerdi. Ben, ben, o zaman benim ilgimi çekti çok bu. Radyocu olma Radyocu merak. Radyocu olma merak ama bu benim dediğim tabii 18 ile 20'li yaşlardı. Hı hı. Ondan sonra tabii çok uzun zaman geçti. Gerçek radacılığa başlamak için. <gülüyor> e, tabii her şeyin bir herhalde zamanı varmış. E, evet. Bir, bir, hayatın bir noktasında buluşuyoruz tabii. Bu Doğru. buluşmamız gereken şeylerle sizde o dönem, ben de bu dönem buluşmuş oldum. Bu arada küçük bir anonsumuz var. Onu unutmadan hemen e, hatırlatayım ben. E, bu akşam bir küçük milonga ile karşılaması yapılacak olan bir tango filmleri festivali var. E, geçen hafta e, sevgili Aydın Koca Musaoğlu'nu konuk etmiştik. Tangoist Dans Okulu'nun organize ettiği bir tango Tango Filmleri Festivali var bu hafta sonu. E, haberiniz vardır var, sizde evet, tabii. Var. E, yarın bir Pichiko filmiyle yani Anibal Troilu'nun e, ölümünden sonraki olan bir hikayesini anlatan Pichiko filmiyle başlayacak festival. E, ve gün içerisinde e, kısa film gösterimleri, tango sohbeti ve küçük bir tango atölyesiyle. Tango'ya ilgisi olan ama hani henüz hayatında buluşma şansı olmamış bir sürü insanın da e, buluşma noktası olabilecek bir etkinlik. E, detayları Tango Tangoist'in e, Instagram sayfasından ya da web sitesinden ulaşabilirsiniz. Biz de e, birazdan yine e, Instagram'da, sosyal medya hesaplarında o bilgileri paylaşacağız. Yarın e, Tango Filmleri Festivali'nde sevgili El Fuege dinleyicileriyle birlikte de orada buluşacağız inşallah. Böylelikle Tango filmleri, dünyasına bu radyo vesilesiyle başka bir esasında şey katmış oluyoruz. Sizin de yıllardır yaptığınız programlarla katkılarınız genel dinleyiciye, radyo dinleyicisine tango anlamında çok büyük tabi. Yani hiç tango ile buluşmamış, hayatında belki de tango dinlememiş ya da tangoya dair ön yargıları olan bir takım insanların ufuklarını açıyorsunuz siz de bu programla aslında. Aslında benim temel amacım bu. Yani benim temel amacım tango camiası dışında yani tango yapan ...dışındaki insanlara tangoyu sevdirmek. Ne kadar çok e, insanlara ulaşabilirsek... ...onlara bunu sevdirmek. Ve aslında e, bu yaptığım program süresi boyunca... ...değişik geri bildirimler aldım. Hakikaten hayatında hiç tango dinlememiş ama... ...bundan sonra ben hep bu radyoyu hmm. dinleyeceğim yani hep tango dinleyeceğim diyen... ...çok insanla karşılaştım. Hepsi işte onlar geri bildirim, mail atıyorlar, geri bildirimde bulunuyorlar. O zaman ben çok mutlu oluyorum yani... ...her gün bir kişiye ulaşabilsem, fazladan tango Peki, dinletebilsem... Ben ...çünkü ben bu tango müziğini çok seviyorum, yani biraz evvel söz ettim... Ee, ...gerçekten işte klasik müzikte büyüdüm, sonra caza merak sardım... ...ama tango benim müziğim. Harika. Yani sonuçta karar verdim ki gerçekten... ...ve ben uzun süre, işte bu tango şey yaptıktan sonra işe gidip gelirken... ...iş yerinde, arka fonda sürekli tango dinlerdim hep, yani o... ...öyle bir şey haline geldi ki... ...benle tamamen bütünleşti. Gidiyor. Evet, tutku haline geldi ve onun için... ...Tango benim için çok önemli. İşte onu dediğim gibi ne kadar çok... ...insana yayabilirsem, ne kadar çok kişiye ulaşabilirsem o kadar mutlu oluyorum. Bir de yelpazesi çok geniş tangonun. Evet. E, herkesin kafasında başka bir tango, başka bir tango müziği, imajı e, ve etkisi var esasında ama yelpazesi çok geniş olan bir e, müzik türü. Biz de işte siz de aynı şekilde bu programlarla o yelpazenin uçlarını biraz e, göstermeye duyurmaya çalışıyoruz. Sohbetin sonu gelmez Neşet Bey. Bir evet. Küçük müzik arası verelim mi? Verelim. E, ne dinleriz şimdi? Şimdi e, ben tabii şöyle biraz yavaş yavaş istiyorsan hani tango şarkı izinde. Bir, bir parça sonra o evet evet bugün tango şarkıcıları Hayır yani ee... oradan istiyorsan şöyle bir hem ona giriş yapalım bir parça dinleyelim. Tamam Yani tamam. şöyle kısa bir şey söylemek istiyorum. Şimdi hani biraz evvel anlatmıştım ya hani tango müzik işte, soruyordum. İlk Hı -hı. sordum işte kim dedi. O zaman Ahmet e, Dündar bana dedi ki Angel Agostino Orkestrası dedi. Bu şey Hı -hı. çalıyor. Çünkü biz onunla dans ediyoruz. Daha doğrusu işte Ders alıyoruz, öğreniyoruz. E ben tabii ben şimdi ben bunu kim söylüyor falan, vallahi bilmiyorum dedi. Sonra derken CD'yi bulmuş tabii orijinalini getirdi. İşte bu da Angel Vargas diye biri falan Angel dedi, dedi. o Vargas. Dedim bu, bu ses benim çok hoşuma gitti. Hı hı. Şimdi sonradan bu konuya geleceğiz ama onun için şimdi ilk, ilk önce... E, ...müzik arası olarak Angel Vargas'tan... ...Orkestra Tipica Victor'la söylediği... Adios Buenos Aires, Adios'u dinleyelim Harika. diye öneriyorum. Yani ilk tango dansıyla başladınız. Bu benim dan, bu bizim dansımız dediniz. Sonra tango müziği benim müziğim dediniz. Sonra da Angel Vargas e, sesi sizi e, tango şarkıcılarına dair başka bir dünyaya kafayı, götürdü. Dünyaya götürdü. Harika. Angel Vargas'tan dinliyoruz o zaman. Mi tierra tan querida debo alejarme el corazón, como el poeta de decir en mi partida adiós Buenos Aires amigos adiós noches porteñas que de mi dicha mudos testigos hoy de mi dolor cada rincón me trae algún recuerdo y todo todo me habla de su amor No sé qué rugos tomarán mis pasos, lejos de esta tierra me lleva el destino. Yo tengo en el alma pena si la caso de olvidar quisiera por algún camino. Y ya entre las brumas especiales de Londres o en la algarabía infernal de New York, Arran que safena buenos Aires, amigos adiós. radyo programcısı rica tango ederim, programcısı sevgili Neşet Topaloğlu ile birlikteyiz ve e, ona e, tango'nun büyülü kapılarını açan vokallerden bir tanesi Angel Vargas'ta devam ettik. Adiós Buenos Aires. Hoşçakal Buenos Aires. Evet. Adiós Buenos Aires. Adiós. Evet. Onu dinledik. Benim çok sevdiğim tangolardan bir tanesi. Aslında tabii o kadar çok var ki bunları ayırmak da çok zor. Biraz evvel şeyi konuştuk. Hani şarkıcıları ben seçmeye çalıştım. Hı -hı. Kendi zevkime göre yani kendi beğenime göre. ...ama programımızın tabi belli bir... ...süresi var... ...o kadar çok şarkıcı var ki... ...bakalım kaç tanesine yer verebileceğiz... Ya, de ...hangisini se çok seviyorum... Aa, ...çok düşündüm üstünde... ...epi şeyleri de koydum değiştirdim... ...seçtiğim şarkıcıları falan... ...sonunda bunlara karar verdim ama tabi... ...yani bu... Devam etse belki 10 tane, 20 tane program yapılabilir şarkıcılar var. Temelen bu temel program zaten yetmeyecek. Devamını isteyeceğiz sizden, e, rica ki, edeceğiz. yaparız tabii yani mecbur yani. ama yani dediğim gibi yani ilk başta seçmekte çok zorlandım. Ama dediğim gibi benim için tabii birinci duyduğum tango ile ilgili şarkıcı Angel Vargas'tı. Ee, Dolayısıyla onunla başladım. Başladıktan sonra onla zaten başladım. bir şekilde değil mi? Şöyle kısaca bir onlardan bahsedelim, bahsedelim istiyorsan. 1904 ile 1959 yıl arasında kısa bir hayatı var şeyin kısa. Angel Vargas'ın. E, Buenos Aires sokaklarının bülbülü lakabı, lakabı El Rui Senior de, de Las Calles Buenos Aires. Hmm, Buenos Aires Ö sokaklarının öyle, bülbülü öyle biliniyor evet. E, 1946 ile 54 arasında birçok orkestra ile çalışmış. Ancak asıl başarısı Angel Degostino Orkestrası'na girdikten sonra oluyor. Çünkü biliyorsun Angel Degostino dans severlerin çok sevdiği bir orkestra. Evet. Benim e, şey yaptığım beğendiğim yani daha doğrusu beğendiğim sözü çok uygun olmadı ama yani Angel Jolie'ye da çok takdir ettiğim taraf kendisi de bir dansçıymış. Hmm. Şimdi dansçı olanın, dans severin şeyini anlaması, e, duyguları anlaması çok daha kolay. Daha kolay, daha farklı. Daha tabii. farklı ve dolayısıyla onların şeyine göre çalıyor yani nabzına zaten göre. Nabzına göre. dans severleri bu konuda çok şey yaptırıyor. Ama az önce dinlediğimiz Akustunie <gülüyor> değildi, tipik A Victor'du. O zaman şeyin ilk zamanlarında. Ondan sonra bir zaman sonra bu orkestradan ayrılıyor. Tabii ki bu şarkıcılar ileride göreceğiz. O kadar Her çok o kadar çok yer değiştiriyorlar ki. Evet. Değil Tabii daha çok para alıyorlar belki daha <gülüyor> şey <yapıyor>. Yani <gülüyor> Sürekli bunlar bir hareket. Ama var. bir şarkıcının mutlaka e, kariyeri boyunca birkaç orkestrayla çalıştığını biliyoruz. Tabii. Bir zaman bir orkestrayla Kalmıyor. başlayıp biten, biten yok. yok. Çok çok nadir belki bir iki tane çıkabilir. Ondan sonra Eduardo Del Piano ve Armando La Cava orkestralarında... ...çalışıyor. Onlarla kayıt yapıyor. Ee, sonra genç yaşta işte... biraz evvel söylediğim gibi... ...hayatını kaybediyor ve... ...kırklı yılların aslında... ...en iyi şarkıcılarından biri olarak. Tabii, altın dönemin yine altın parlak, dönemi, yıldızlarından parlak yıldızlarından bir biri olarak. Ondan ben bir şarkı daha seçtim. Harika. Bir tango daha seçtim. Yine benim sevdiğim tangolar diyeceksiniz ki... Ama hep, hep ...bütün tangoları seviyor musun? Evet seviyorum <gülüyor> ama biraz daha fazla sevdiklerim var. Otel Victoria. Ayırmak çok zor oluyor değil mi? Çok ama zor Ama şimdi hangisi olsa diye böyle hepsi gerçekten evet. başka bir duyguya dokunuyor. Otel Victor dinliyor. Bu evet. sefer Agostino'dan dinliyoruz. Evet Agostino Orkestrası'ndan. El Victoria, os qué lo que he llorado en mi soledad. Verás mañana cuando te olvide, que solo el tango te recordará. Hotel Victoria, fue el año 20 que de tus puertas partió, mi amor y desde entonces se ve una pena. Che va matando a mi pobre corazón. Fueyce programında tangonun büyülü kutusunu bugün sevgili Neşet Topaloğlu bile e, ile birlikte aralıyoruz. E, teknik masada da sevgili Selahattin Çolak'la birlikteyiz. Tekrar teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. E, ve bir e, tango şarkıcılarının izlerini sürüyoruz bugün e, sayenizde Neşet Bey. Rica çok teşekkür ederim, ederiz. Angel Vargas'la başladık ve Hotel Victoria'yı dinledik en son Agustino eşliğinde. Hotel Victoria çok enstrümantel olarak da seslendirilen bilinen bir e, tango. tangodur. Darienzo'nun versiyonu var ama ben de en çok az önce konuştuğumuz gibi salgının versiyonu. Yani e, Quinteto Real'in versiyonunu çok severim. E, salgının yorumu da çok güzeldir. Ama çoğu zaman enstrümantal olarak da e, yer alıyor bir sürü liste içerisinde. Biz bugün Angel Vargas sesinden dinledik. Şimdi tabii biraz evvel söz etmiştim. Ders Ahmet Hoca işte bahçeşe ile ders Hı -hı. yaparken. Tabii genelde ...sen de bilirsin, de derslerde daha çok enstrümantal tango. Hani ilk başlarken Carlos Dissal falan çalınır evet, ki... ...herkes, herkes hayır ritmi, daha kolay, ritmi daha kolay duysun diye. Çünkü şey önemli, ilk başladığın, başladığın zaman dansa... Ama ...tangonun ritmini kolay kolay ayırt edemiyorsun. Çünkü kolay değil o kadar. Hatta ben hiç unutmam, Ahmet Hoca şey yapardı, bizi dans oturturur diyerek... Elimizle yere vurdu durdu. Ritmi, ritmi saydırırdı bize yani. Önce. Şimdi tabii sonradan baktığımız zaman biraz evvel söz ettim ya Angel D'Agostino. E gerçekten işte mesela Otel Victoria çok ritmi çok net olan, Hı -hı. kolay dans edilen bir parça. Onun için e, yani o zaman işte Angel D'Agostino da çok etkilemişti beni dinlerken. Sonra e tabii şeyler değişiyor, müzikler değişiyor yani değişik silgiler getirmeye başladı. Alfredo de Angelis orkestrası benim çok ilgimi çekti. O da çok gene dans etmeye yönelik. Yani evet, dans eden. O dönemin, aynı dönemin. Orada. Aynı o dönemin, dönemin, o dönemin ha. dans etmeye yönelik şeyleri. E, orada iki tane ses var. Yani Hı. onun e, şey yaptığı orkestralarında söylediği, hatta beraber düğü olarak söyledikleri, Carlos Tantel ile Ullio Martel. Hı. E, Hı -hı. Onlar şeyin, D'Agostino'nun bir yerde. Amblemi, şey pardon, De Angelis'in Amblemi gibi bu iki şarkıcı. Ama işlerinden Carlos Dante benim sesi daha çok hoşuma gitti. Hmm. O, o zaman öyle. Hmm. kendi Benim kulağıma göre. Onun için şimdi programda ikinci olarak da Dante Carlos Dante'yi seçtim. Peki. Ne dinliyoruz Din mesela Dante'den ilk başta? Şimdi Carlos Dante'den ilk başta biz No, no le digas que la quiero. Que la quiero. Dinleyelim. Dinleyelim ondan sonra Dante'a üzerine konuşmaya Konuşalım. devam edelim o zaman. Tamam. Peki. La tristeza mi abatido corazón? Y si besa mi querida, no le diga que la quiero, porque ya me da vergüenza de pensar en su traición. Suena tango y si conozco lo que baila tu sonido, no le digas que me oíste, tu resonó a compañía. Yo no quiero que ya sepa las angustias que he sufrido y que de aquella tarde no hago más que sollozar. Tanco melancólico testigo y el único amigo de mi soledad. En las vueltas del destino quizá en mi camino la vuelven a encontrar Se sin rencor en mi deseo de venganza, mi perdón me dará abrigo y el lamento música de este tango hecho a jirones de dolor y de esperanza será el grito que la acuse de haberme hecho tanto mal. Suena tango que combroso con pardor mi desdero, como suena en la tristeza mi abatido corazón. De Angelis orkestrası eşliğinde Carlos Dante seslendirdi. "Nole digas que la quiero". Doğru. Carlos Dante'den bahsediyorduk. Evet. Şimdi tabii bu tango şarkıcılarını incelediğimizde hepsinin çok değişik hikayeleri var. Yani hayat hikayeleri. Hı -hı. Benim de bunlar çok hoşuma gidiyor. Aslında ben kendi programlarımda da işte gerek orkestra şefleri olsun gerekse şarkıcılar olsun. Onlar hakkında işte bazı varsa anekdotlar varsa hikayeler anlatmalarını çok anlatmayı çok seviyorum. Hı -hı. Şimdi Carlos Dante de 1906 ile 85 yılları arasında yaşamış. Ve tango tarihinde aslında özel bir yeri var. Ve büyük bir fan kitlesi Hı -hı. var Carlos Dante'nin. Bir atölyede çırak olarak çalışırken babasının bir arkadaşı bunun sesini fark ediyor. Ve onu Hı. şarkıcı olmaya yönlendiriyor. Şimdi mesela hiç, hiç bir herhangi gibi mesleği yokken. Nereden nereye? Nereden nereye? Yıllar sonra bile dinlenen evet. bir e, vokal evet. bir müzisyen oluyor. Ve 1928'de Anselmo Ayeta orkestrasında ilk defa. ...çok sahne, önemli bir orkestradır sahne, aslında. Evet, çok önemli, e, tango, ama böyle bir... E, ...Tango'nun büyülü kutusunda... ...kıyıda köşede kalmış orkestralardan bir tanesidir evet. aslında. Yani tabii biz daha önceki... ...beraber yaptığımız programda da şey yaptık... ...hani çok temel orkestralar var ama... Tabii. ...onun dışında da aslında binlerce orkestra var. Evet yani, kesinlikle. Onlar evet. kadar e, parlamamış ama... gerçekten çok önemli orkestralar. Gerçekten güzel tango müziği icra eden de... ...birçok orkestra var. Tabii. Ben programlar zaten çok meraklıyım... ...onları da araştırıyorum. Böyle eski hani bulabildiğim kadar kayıtlar... <gülüyor> ...onların <gülüyor> değişik orkestra kayıtlarını araştırıyorum. İşte onların da programları yer vermeye çalışıyorum. Evet, evet. Yani mesela... Işte, e, evet, yoksa... kenarında çok, çok değerli orkestralar çok, evet. var. Ondan sonra da... Ama evet, biliyorsun bu çok yer değiştirme olduğu için... ...ayrılmış Juan Dario Enzo... ...orkestrasına evet. geçmiş. Sonra onlar bir kayıt yapmış, birkaç kayıt yapmış. Ondan sonra Rafael kanaloyla tanışmış ve Fransa'ya gitmiş. Dört yıl Fransa'da kalmış. Hmm. Bu orkestrayla beraber... Orada işte Lisbon, Roma, Paris, Madrid, Atina'da performanslar sergilemiş. Sonra dönüşünde Francisco Canaro, o kadar çok orkestra çalışmış ki Francisco Canaro ve Miguel Calo. Orkestra. Or Or Orada da çok kısa bir süre söylemiş. Sonra bir müzik, bir müddet ara vermiş müzik kariyerini. Tabii nedendir bilmiyorum. Sonra 44 yılında 13 yıl çalışacağı, işte biraz evvel sözünü ettiğin, Afilo De Angelis. De Angelis. Orkestrasına. ...katılmış. Ba Orada şarkı söylemiş. Ve 57 yılından sonra da... ...aktif tango şarkıcılığından uzaklaşmış. Bırakmış. Bazı vokalistler... ...bazı orkestralarla adeta... E bütünleşiyor. Bütünleşiyorlar değil mi? E 15 seneye yakın... ...çalıştıysa da herhalde... Angelis Orkestrası'yla da... Evet. Bütünleşti, ...bütünleşti diyebiliriz değil mi Tabii. Dante için? Dante öyle işte. Biraz evvel söz ettim. Carlos Dante... ...Le Martel aslında ikisi. Onlar çok düetleri de var. Hı -hı. Onlar şey tamamen... Bir ...bütünleşmiş haldeler. Peki dinleyelim mi bir şarkı daha? Tabii ha doğru. Şimdi Dante'den, Dante'den bir bu sefer Walt seçtim. Peken ya. Peken dinliyoruz. <gülüyor> Donde el río se queda y la luna se va, donde nadie ha llegado ni puede llegar, donde juegan conmigo los versos del amor, ten comido de plumas y un canto de amor, tú que tienes los ojos mojados de luz y empapadas las manos de tanta inquietud, con las alas de tu fantasía me has vuelto a los días de mi juventud pequeña te digo pequeña te llamo pequeña con todo mi amor mi sueño que tanto te sueña te espera pequeña con esta canción la luna que sabe la luna la dulce fortuna de amar como yo mi sueño que tanto te sueña te espera pequeña de mi corazón Onda el río se queda y la luna se va, donde nadie ha llegado ni puede llegar. Con las alas de tu fantasía, será la alegría de mi soledad. Peki, e, şimdi de Pequenia'yı dinledik. Evet. Bir vals dinledik. Küçük e, bir vals demek aslında. Carlos Dante ve Angelis Orkestrası'ndan. Şimdiki sıradaki vokalimiz kimdir Neşet Bey? Hector Pacheco. Hector Pacheco. Hector, o da benim çok sevdiğim şarkıcılardan bir tanesi. E, o da hobi olarak keman çalmaya başlamış. Ondan sonra içinde bir şarkı söyleme tutkusu var. Şarkı söylemiş. E, şarkı yarışmalarına katılmış. Sonra Bones Aires'e gelmiş. Şu anda Renezon'un açtığı bir yarışmaya katılmış ama başarılı olamamış hmm. maalesef. Çünkü o dönemde işte şarkıcı şeyler orkestra şepleri sürekli şarkıcılar yer değiştirdiği için yarışma açıyorlar. Yeni sesler açıyorlar, yeni sesler tabii. bulmak için. Ee, veya radyolar. O zamanki radyolar çok önemli tabii Arjantin'de. Hı -hı. E, hepsi canlı. Yani orada çıkan şeyler. Aynı eskiden... Tabii canlı çalıyorlar. Türkiye'de evet. olduğu gibi eskiden tango orkestraları falan çalardı. Zaten birçok kayıt da o radyo programları sayesinde aslında günümüze aktarılıyor. Doğru. Doğru. Ondan sonra da işte burada Radyo Argentina'nın açtığı bir yarışmayı kazanıyor. Ondan sonra Alberto Pugliese orkestrasıyla ilk kez sahne alıyor. Şimdi istiyorsan ondan bir parça hemen dinleyelim. Hemen dinleyelim o zaman onu. Donde está corazón. Donde está corazón. Más que a mi vida, más que a mi madre, la amaba yo y su cariño era mi dicha, mi único encanto era su amor. Una mañana de crudo invierno entre mis brazos se me durmió y desde entonces voy por el mundo con el recuerdo. Te aclamo ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar. yo tanto y se fue para no retornar una mañana de crudo invierno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 Socies Hector Pacheco'dan dinledik Don desta corazón evet. Şimdi neyle devam edeceğiz ve e, Hector Pacheco hakkında? Hector Pacheco aslında 1951'de asıl Osvaldo Fresedo Orkestrası'yla beraber Hı -hı. olduğu zaman çok ünleniyor. Ve ondan sonra 57'den itibaren de hemen hemen o zaman televizyon başlamış Arjantin'de. Televizyon hemen, hemen her kanalında sah şey, sahne alıyor. Hı. Radyolarda söylüyor. TV şovlarında işte gece kulüplerinde falan şarkı söylüyor. Sonra da 2008 yılında hayata veda ediyor. Aslında bu şarkıcılar bazen de böyle bir orkestradan ayrılıp kendi başlarına evet. olmak istiyor. Yani solo olarak devam etmek istiyor kariyerini. İşte böyle orkestralar kuruyorlar kendileri. Evet. Ama onların şeyler ömürleri çok uzun olmuyor. Evet. Sonra tekrar gene başka bir orkestraya dönüyorlar mutlaka. Hemen dönüyorlar. Şimdi o kendilerine son... eşlik eden bir orkestrayı evet, yapıyorlar, yapıyorlar aslında. Evet, yapıyorlar. Yani evet, hangon ama orkestranın şefi veya işte ismiyle e, anılmıyor da. Anılmıyor. Çünkü şarkıcının o, adıyla anılıyor. Şarkıcının adıyla anılıyor. O işte değişik birisini orkestra şefi yapıyor. Şimdi şeyden son olarak da benim yine sevdiğim tango olan biri Pero Jossey. Pero Jossey'i dinleyeceğiz ve bu sayede de bugünkü programı kapatmış olacağız Neşet Bey inanmazsınız. Ee, çok keyifli bir sohbet çok oldu. Çok çabuk geçti. Çok çabuk geçti değil mi? Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben çok şey e, öğrendim ve çok keyifli müzikler dinledik. Çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Ama tabii tadına doyamadık. Ee, eğer siz de arzu ederseniz bu programın devamını bunu böyle bir seri halinde biraz devam ettirelim isterim ben. Size de e, uygun tabii, olursa. Tabii volüm iki mesela değil ee, mi? Aynen tango öyle. Tango şarkıcıları volüm iki. Evet hemen bunun devamı <gülüyor> bunu yapabiliriz arz ederseniz inşallah, çünkü tabii. çok keyifli bir sohbetti. Benim için çok ayrı e, önemi var bu programın ve sizlerin dediğimiz gibi programın başında söylediğimiz gibi e, benim ilk e, bizi Tangess olarak radyo programına davet eden e, siz olmuştunuz. Dolayısıyla bizim ilk radyo tecrübemizdi. E, bu ve bir yerden sonra ben de bu programı yapmaya başladığım zaman e, sizinle görüştük ve bana verdiğiniz destekler için çok teşekkür rica ederim. ederim, rica ederim. E, hem siz hem de sevgili Fehmi Akgün'ün adını her seferinde evet, tabii, an Fehmi. anmak istiyorum. Fehmi Akgün hocamızın ee, tabi şeyi yeri başka. Evet. Yani sevgi. duayen o asıl. <gülüyor> evet, yani evet. Fehmi Bey tabi en büyük duayenimiz evet. şu anda. Evet. Ardından da siz geliyorsunuz benim için. E, dokuz senedir, yıllardır tango programı yapıyorsunuz. E, ikinizin de desteklerini hissetmek gerçekten çok önemli. Fehmi Bey'in selamı da var bu arada. Öyle Çok teşekkür e, sizlere, ediyorum. Sizlere buradan kendisine de sevgilerimizi, selamlarımızı evet, yolluyoruz. Ben de aynı aynı şekilde yolluyoruz. sevgilerime selamlarımı e, yolluyorum. Sizlere o yüzden ayrıca ben teşekkür etmek istiyorum. Benim bu çok yeni olan tango programı yolculuğum da destekleriniz çok önemliydi. O yüzden sizi burada programda ağırlamış olmak benim için de çok kıymetli, çok gurur verici. Ben ee... de çok teşekkür ediyorum. Çünkü belki ilginç gelecek. Ben de ilk defa bir canlı yayına konuk evet, oluyorum. O da seninle beraber oldu. <gülüyor> çünkü daha önce konuk olduğum programlar canlı değildi. Yani stüdyo kaydı sonradan yayınlanan programlardı. Ha, Ve ilk güzel. defa canlı yayında seninle oldum. Aslında başında biraz heyecanlıydım ama sonra Öyle şey mi? oldu. <gülüyor> yani tabii çünkü canlı yayına çıkmak biraz Yıllarca farklı. Yıllarca mikrofonun başında evet. olmak başka ama evet. konuk olarak bir canlı yayında Yine olmak çıkmak farklı. Farklı. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Ne güzel. Çok teşekkürler katıldığınız için. O zaman volüm 2'de görüşmek üzere. Görüşmek Sevgili üzere. Sevgili Bey, Elif Oyece dinleyicilerine de buradan hoşçakalın diyoruz. Hector Pacheco'nun sesiyle Peroz, Pero Jose. Jose haftaya görüşmek üzere. Te levantas y salí su fan a buscar un beguén lucis con orgullo tu estampa elegante sentado muy muelle en tu regia ba que pasías por Florida paseas por corrientes te das una vida mejor que un paá de regios programas tenés amontones con clase y dinero de todo tendrá pero yo sé que he metido vivís penando un querer que querés hallar olvido cambiando tanta mujer yo sé que de madrugada cuando la farra dejará Sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. El Tango'nun büyülü kutusu Hazırlayan ve sunan Polkaç Aydınoğlu